Açık radyo 95.0'dayız. Kamusla güneşliyoruz. Yılı bitiriyoruz. Yılı bitirelim mi? Bitsin bu yıl evet. 2020 ve 2021 bir an önce bitsin değil mi? Bitmeyecek gibi bu pandemi. Ee, Birçok yani ülkede kapatmalar da başladı. Şeyler söylemeyelim artık yılın son programı. Öyle mi? O zaman virüsten Yalan ben. yalan şeyler söyleyelim bile. <gülüyor> <gülüyor> pandemi 2'ye düştü. Dolar 2'ye düştü. <gülüyor> iyi bakalım. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım. Kamus'ta güreş Gmail adresimiz var. Kamus'ta güreş Instagram adresimiz var. Aynı zamanda Twitter adresimiz var. Bunları mümkün mertebe kullanmaya çalışıyoruz. Bir e, sorusu olan efendim bizimle bir şeyler paylaşmak isteyenler Gmail adresimizden ulaşabilirler. Aynı zamanda podcast kanallarının Tümünde varız. varız. Öyle diyorlar. Biz de öyle olmuyor. Hepsini bilmiyorum ama evet, isim veremiyoruz sevgili dinleyenler ama podcast kanallarının çoğunda olduğumuzu söyleyebiliriz. Böyle sözcüklerden, anlamlardan, etimolojiden, bu konulardan hoşlanan, ilgilenen eşinize, dostumuza da haber ediniz efendim. Hmm. diye reklamı şey. gittikçe <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> uzattık işte bayağı. uzattık evet buyurunuz efendim efendim <gülüyor> e, geçen programlarımızı dinleyemeyen dinleyicilerimiz varsa biz bu yayın döneminde isim ad künye lakap ee, gibi sözcüklerle başladık. Bayağı da bir ilerledik. Ee, hatta en son e, künye lakapsan e, dan bahsederken Keremciğim bir söz vermişti. Şimdi tutacak inşallah. Şimdi. O zaman tutayım. Tut. <gülüyor> künye kelimesinin Arapçadaki karşılıklarına bakmakla ilgili bir sözüm var efendim. Bu sözü çalışan ve de sözünü yerine getiren bir insan olarak şu an İfa ediyorum efendim. Buyurun. Asker Argosu sözlüğü Filiz Bingölçenin işte alfa yayınlarından çıkıyor. Orada Ali Veli Konya diye bir başlık var. Burada kısa künyenin ne olduğunu anlatmak için söylenir diyor. Örnek vermiş bir cümle. Oğlum sorulunca Ali Veli Konya dersin olur biter. Hı -hı. Bu kısa künye işte adı, soy ismi. Yerinin işte, doğduğu yer. Doğduğu yer işte, ya da ikametinin işte olduğu yer. Hı -hı. Ee, yine Asker Argo Sözlüğü'nden yine aynı kaynaklar Filiz Bingölçen'in Gölçen'in e, künyelemek diye bir şey var. Başlık var. Ad, soyad, memleketten oluşan ve askerlerin en temel bilgilerini içeren sözcüsü demiş. Hı, hı. Ee, bir de Argo Sözlüğü'ne baktım. Yine Hulke Abdunçuk'un yapı krediye çıkan ee, künyesini silmek diye bir başlık var. Ee, bu özellikle memur, öğrenci gibi e, kimseler için kullanılıyor e, memuru sürmek, işte sürgün etmek kovmak, hmm. tard etmek için kullanmakla birlikte birisini öldürmek manası da var Oo, Ad, o derece siliyor yani adını, adını ortadan kaldırmak gibi bir manası da var efendim verdiğim sözü tutuyorum ama bir yandan da e, biraz konunun dışına saparak e, yeni yıl yeni umutlarla birlikte bu yeni yılla birlikte bizim karşımıza çıkan e, bazı kelimeleri irdelemek istedik bu programda değil mi Didemciğim? Evet efendim yani günün anlam ve önemi denir. Biz haftanın anlam ve önemi diyelim. Sonuçta birkaç gün sonra eski yılı e, bitirip yeni yıla geçeceğiz. Ve biz de Keremciğimle demiştik ki sadece insanlara verilen isimlerden bahsetmeyeceğiz. Sonuçta e, insan... At koyan varlık diye de bir tanımlama yapabiliriz. At koyduğu pek çok şeyden söz etmeye çalışacağız dedik ve artık bugün yeri geldi. E, pek çok toplumun e, Yeni Yılla ilgili e, at koyuşlarından e, biraz bahsedip tekrar eski konumuza dönüş yapacağız. Ben en azından e, Türkçe'de Yeni Yılın e, kökeniyle ilgili aslında çok e, basit bir etimolojisi var. E, i̇ki sözcükten meydana geliyor tabi. Yeni e, eski Türkçe'de yeni yengi gibi böyle ng nazal N denen bir ne kullanılıyor. E, aynı sözcükten geliyor bu manada. Onun da daha köke olan bir sözcük. Yok çünkü Türk, daha doğrusu Türk topraklarına kardeş diğer topraklarda komşu diğer topraklarda daha çok bu Nev, Nov Nevruz'dan alıştığımız hmm. kök söz evet. konusu. E, yılda gene Türkçe bir sözcük. Ne güzel dedim kardeş topraklar. Evet yani. Evet. Dedim. E, yılda Yel olarak da kullanılıyor. Yel ve yıl burada geçip gitme aşma anlamı da var. Bu hmm. yelin de esmesi ve geçip e, gitmesiyle evet hoşuma gitti çok. Şimdi baştan böyle bir verdik ki hani çok da hani <gülüyor> e, Peki, şey, bu ilginç bilgi. bu güzel evet. evet. Yel e, Nevruz demişken de hemen Nevruz'u sana aktarayım. E, teşekkür ederim ben için. Nevruz aynı zamanda baharda yetişen bir çiçek anlamında taşır. Alpanlıda vardı söylediğin nevi. Bilmiyordum bunu. E, köken olarak Farsça ve Orta Farsça. Navruz. Hı hı. İşte eski İran takviminde yılbaşı günü sözcüğünden alıntıymış Navruz. Farça sözcük, Farça ve orta Farça, Nav yani yeni ve Farça ve orta Farça, röz, gün sözcüklerinin bileşidir. Ek açıklama yapmış e, Nishanyan. E, diyor ki İran kültürüne ait bir kavram olup çevre kültürlerce işte Türkler, Ermeniler, Gürcüler tarafından asimile edilmiştir diyor. Kürt geleneği olarak tanıtılması da işte bu modern milliyetçi düşüncenin eseridir demiş. Hmm. Bu hani böyle belki de tartışma konusudur. Ama yani İran Kürtüren ait bir kavram olduğunu altını çize, çize belirtmek istemiş anladığım kadarıyla. Doğru. Zaten bu Ruz, Ruz olarak divan edebiyatında da zaman anlamında da hmm. geçen bir şey. Hmm. Farsçadan gelerek, evet. Ee, Noel'e baktım yine Nişanya'nın etimoloji sözlüğünde. İşte Hristiyanların İsa'nın doğum günü için yaptıkları bayram hepimizin bildiği gibi. Fransızca Noel, e, İsa'nın doğum günü Milat sözcüğünden alındır demiş yazar. Fransızca sözcükse Latince natalis, doğum günü deyiminden evrilmiş. Evet, natalis dies diye evet, ben de gördüm. E, natalis ben. Diye, evet, natalis dies. Bu sözcük Latince nasci, nas yani nat doğmak fiilinden artı al ekiyle üretilmiştir demiş. Hmm, öyle Noel olmuş. Evet öyle Noel olmuş. Ee, milada da bakayım. Yine aynı kaynaktan etimoloji sözcüğünden. Arapça VLD kökünden gelen milat doğum günü özellikle İsa'nın doğum günü Noel sözcüğünden alıntıdır demiş. Arapça sözcük Aramice, Süryanice, YLD kökünden gelen aynı anlama gelen milat sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice, Süryanice yalat yani doğurmak fiilinden türetilmiş efendim. Hı, aynı. Sonuçta hı hı. velet, velut e, da e, evvelce bahsetmiştik. Gene doğum anlamına geliyor. Evet. Evet. Nişan evet. bunlar var. Ben de devam edeyim. E, ben de çok belli başlı baskın bazı kültürlerdeki yeni yılın e, karşılığı olan sözcüklerden bahsedeceğim. E, Christmas var tabii. E, Christmas'da Christ ile mess sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuş. Eski İngilizceden bu iki S ile yazılan bir mest. Aynı anlamına geliyor. Kriste e malumunuz zaten Hazreti İsa'ya verilen isim. Böylece iki sözcük birleşerek Christmas'ı oluşturuyor. E, madem çeşitli inançlardan bahsediyoruz, hemen Yahudilerin inanışına bağlı olarak bir törenden bahsedebiliriz. Hanuka e, İbranice'de kutsamak, adamak manasına gelen bir sözcük. 28 Kasım ile 6 Aralık arasında bu Hanuka e, törenleri yapılıyor. Aynı zamanda ışıklar bayramı da demiyor. Aile bir araya geliyor. E, özellikle onların bir e, böyle e, altılı ve daha çoklu şamdanları vardır. Bazı dinleyicilerimizin gözünün önüne de e, geliyor olabilir. Mumlar yakılır. E, ve ailenin bir araya gelişi de zaten e, Yahudi kültüründe çok önemli olduğu için. Evet. Ee, şimdi kültürle ve ne yaptıkları ile ilgili detaya çok girmeyeceğiz daha çok sözcük bazlı gidelim dedik hani bu ad konmuş adın anlamı nedir varsa bir etimolojik kökeni, kökeni şeklinde hemen buradan uzak doğuya doğru gidebiliriz ee, Budizm'de Bodhi ee, Bodhi e, Sanskritçe'de aydınlanma anlamına geliyor ve Buda'nın aydınlanmayı deneyimlediği gün e, için hmm. kullanılıyor ve e, aslında gene Aralık çok ortak özelliklerinden sonunda da bahsedeceğim. Hep bu kış, Aralık, Ocak sürecinde kutlanan yeni yıla geçişi, yeni bir değişime, uyanışı ifade eden sözcükler seçilmiş. Şimdi bu e, Sanskritçeden gelen ki başka bazı dillerde de e, aynı anlama geliyor Bodhi. Aynı zamanda uyanma ve bilme manasını taşıyor ki hmm. Türkçe'de de aydınlanmanın ikinci anlama e, budur. E, bir uyanış. Gayet güzel. Evet nitekim Buda'nın e, aydınlanmasıyla da e, koşut gidiyor. 8 Aralık demiştik. Hemen uzak doğudayken uzaklaşmayalım Japonya'da kalalım diye çok geyik oldu bu. <gülüyor> <gülüyor> Konuşma Oluş, ama. Arada geyik iyidir ya. <gülüyor> Efendim uzaklaşmayalım. Hayat mı geçer canım benim. Ee, evet de çok olmasın gibi. Geyik, ama geyik deyince bak o da çok uydu Kerem. E, yılbaşı geyikleri ha, var doğru ya. ya. Onlar da geyik değil eşekmiş biliyorsun. Nereden bileceğim canım? canım ya biz biz söylemiştik hatta. Biz söylemiş. Ha doğru evet. evet. Ya <gülüyor> hatta bu sen da hiç görüldüğü ha, gibi doğru, böyle tombul, kırmızı yanaklı ha. değil. Bileks çok uzun yüzlü. Biraz da nursuz görünüyor. Yani huyu <gülüyor> öyle olmayabilir ama yani her şey değişmiş. Eşekler geyik olmuş. O böyle yüzlü bir adam. E, tabii tabii geyik Tosun. hikayesi Amerika'dan tütürüyor. E, hatta bir reklam Kanibal. Evet evet. Bence bu uzak doğudan çok mı? da uzaklaşma. <gülüyor> <gülüyor> Uzaklaş ya da şarkı arası verelim. Amerika'ya giderimde Manhattan Transfer. Evet White Şimdi. Christmas. Evet güzel parçaydı. Ben yılbaşı e, parçalarını çok severim. Öyle mi? Evet severim. O bir gaza bir geliyorum nedense yani tam o kültürün insanı değiliz ama öyle çalıyor ben neşeleniyorum ışıklar ağaçlar falan. Birazcık yani, da ne oluyor? Ne oluyor? 1 Ocak'ta ne oluyor tamam o 1 Ocak'ta bir çöpün diye yaşıyorum. <gülüyor> yani bir neviye. evet. Ama seviyorum bunu ya. Zaten yani neşelin yüzümüzün gülmesine çok ihtiyacı olan bir dönemden geçiyoruz. Dönemdeyiz. Öyle bir topluluğuz. Bu fırsatları kaçırmamak lazım. Yani inançlarını, geleneklerini böyle keyifle, neşeli bir takım törenlerle mutluluk vereceği alışverişin, toplulukların birbiriyle güzel şeyler yaşadığı ritüeller şeklinde her ne olursa olsun hangi gelenekte yaşanıyor olursa olsun bunları çok seviyorum. pandemide iyice ya bunlar hani aşikar oldu. Yani hepimiz insani ve sosyalleşmeye hakikaten toplumsallaşmaya ihtiyacımız da var bir yandan. Eşimize, dostumuza, muhabbete de ihtiyacımız var. Öyle bu dediğin gibi böyle özel günlerde insanlar bir araya geliyorlar. İşte muhabbet ediyorlar. İşte sıkıntıları, dertleri paylaşıyorlar. Evet. Mesela Omisaka'da böyle yapılıyor Kerem. Uzatmayalım diyorsun. Omisaka. Hayır. <gülüyor> Demiyorum. <gülüyor> Buyurunuz değiliz efendim. Doğru. Biz uzakluğundan fazla uzaklaşmadan Omisaka'ya bağlanalım. Evet. E, Japonya'da da bahsedelim demiştik. Orada kalmıştık. Şimdi e, yeni yıla... E, o Gatsu diyorlar. Bu yeni yılda da e, ailenin bir araya geldiği, yediği, içtiği, e, bazı ritüelleri yerine getirdiği e, bu toplaşma haline e, törene de e, Omisoka deniyor. Tam bizimki gibi aynı. 31 Aralık'ta gerçekleşiyor. E, hatta aklımda birkaç şey e, kaldı. E, her şeyi not etmedim. Daha çok adları not ettim. O, şunu unutmadım. Onların bir dadılları var ya böyle makarnaları, erişteleri ha, diyebileceğimiz için evet. şey. Çok uzun bir erişte e, cinsi varmış. Özellikle onu yiyorlarmış yılbaşında. Onu yiyenin yılbaşında ömrü uzar gibi bir düşünce hmm. varmış mesela. Ne gidiş ya? böyle şeylere. Evet, değil mi? çok keyifle, ee, hani doğrulu yanlışlığı çok da e, yargılamamak gereken bir zaman oluyor bu tam da böyle. Ah ne keyifli bir şey yapıyorlar falan diyorsun. Ee, bir de e, törenlerinin dini anlamda devam ettiği bir tapınağa gitmek de söz konusu olabiliyormuş. Ee, Hı -hı. Yani daha çok inançlı olanlar için. Orada da sake'nin e, tatlı bir cinsi e, Hı -hı. adını şu an unuttum onu not da etmedim ama e, tapınakta <gülüyor> vermiyor. <gülüyor> Çok konudan kullanılacak. E, unutmazsam bir sıra koyarım. E, efendim e, tapınakta da bu içkiden ikram ediyormuş her gelene. <gülüyor> Böyle yani. Ne evet Ne kadar değişik inançlar var. Şimdi artık Japonya'dan uzaklaşıyoruz ama hala Uzak doğudayız <gülüyor> Ben bu Uzak Doğu muhabbetini devam ettiriyorum. Bir de Çin yeni yılı bu da bizde az çok bilinen bir şeydir işte böyle onların 12 hayvanlı takvimine göre hesap edilen lunar takvimi deniyormuş buna da evet. bir şey ve her yılın ki bunlar bir döngüyle tekrar başa dönüyor evet. ama işte yılan yılı, ejderha yılı, fare yılı gibi yılları var ve lunar bayramı da deniyor bu 12 Şubat'ta yapılıyor evet. ama gene hep o kış mevsimi o döngünün içerisinde yer alıyor Yine başka Bilmiş. kültürlere gidelim. Ha, 12 Şubat. Evet, tam abi, her doğum gününde bir Çin yılına giriş e, not alıyorum, no, bu geçmiş. Lütfen not al. Her e, şey, 12 Şubat'ta ona o yılın hayvanı neyse onunla ilgili bir şey al mesela. Evet, ben bugün olabilir. geyik feci bende yani. En azından yılbaşıyla ilgili. <gülüyor> evet, tabii ilgili. <gülüyor> Konudan sapmıyorum. Efendim, başka neler var şimdi ben iki tane komşumu anacağım. Komşuluk komşuluğu da severim, güzel eğlenceli ritüelleri sevdiğim gibi. Biri alt kat komşumu sevgili Gürkan. Geçen hafta bize geldiklerinde evet. ee... benim de komşum vardı. Doğru. Benim de iş hayatından konu. Evet, doğru. Siz Sizden... komşumuz. Buyurunuz. Gerçekten e, sevgiler ikimize... selamlar büyükancımıza. Evet, selam ediyoruz. Ee, sevgili Gürkan eee Şenay ile bize geldiğinde yeni yıldan bahsederken eee Bingöl civarında e, köylerde Eskiden çok daha yoğun olarak kutlanan ve bizim Noel Baba diye alıştığımız, gördüğümüz veyahut da bugünkü kutlamalardaki bir takım ritüelleri içeren bazı törenler yapıldığını, bazı eğlenceler yapıldığını anlattı. Çok ilgimi çekti. Vallahi. Sonra hatta bununla ilgili daha detaylı şeyler var mı deyince bana bilgi de yolladı. Bir hmm. onları paylaşmak istiyorum. Ee, şimdi bu eski bir dersin geleneğiymiş. Gaan deniliyor. Hmm. Ee, i̇lk harfi G, ikincisi yumuşak G olan bir Gaan. Erzincan, Varto, Erzurum, Gümüşhane, Bingöl çevresinde kutlanan hmm. yani bu bir Bu şey. tabii göç edenlerin hani özellikle. Evet, evet. Yerleştiği e, bölgelerde demek ki. Ya Gürkan dedi ki ben hayal meyal hatırlıyorum. Ama ha. annem hep anlatıyor bu e, hikayeleri. Hı hı hı. Tabii büyük babalar, büyük anneler de çok daha canlı. İşte Gahan'ınız kutlu olsun e, denirmiş e, Kürtçe. Kürtçe. Bu özellikle 21-24 Aralık arasında kutlanan ama Aralık'taki birkaç haftayla hatta Ocağın ilk haftasını da içine alan hayli geniş bir vakitte şimdi birisi bayan bir Noel babaya benzer bir kıyafetler giyiyor. Hı hı. Gene böyle genç bir erkek de onun eşi olan kadın kıyafetine giriyor. Hatta birini de böyle karalar yüzüne sürüyorlar. O da Arap ee, ...rolünü üstleniyor. Hmm. Ee, bunlar böyle ev ev dolaşıyorlar. Şimdi Gürkan'ın anlattığıyla... ...yolladığı bilgileri harmanlayarak... ...anlatıyorum. Ee, mesela... Işte ...gittikleri evlerden bir şeyler alıyorlar. İşte kişi çok... ...vermeye istekli değilse... ...böyle bir üstüne çöküyormuş o... E... Zat. Zat diyelim. <gülüyor> evet. Ee, ve aldıklarını... E... Çok yoksul birinin evine götürüyorlar, orada pişiriyorlar ve yoksul evlere dağıtıyorlar. Evet, lazım. Sonra kalanları da yoksullara dağıtıyorlar. Ee, bu çok güzel geldi bana, bayağı bir e, bugünkü geleneklere benzeyen e, ayrıntılar e, içeriyor. E, yani yolladığı yazıya da gö göz atıyorum. Mesela e, o süreçte üç gün oruç tutulduğu e, hmm. ile ilgili bir bilgi var. Onu e, söyleyebilirim. Bu Çetin Geçecek üç kış ayının habercisi. Hmm. E, mesela küskünlüklere son verildiği Evlenip de baba evini terk etmiş, ayrılmış kadınlara hediyeler götürüldüğü bir süreç bu. Ev hayvanlarına ekstra iyi davranılıyor. Hmm. İşte onlara hedik kaynatılmış buğday veriliyor. Hmm. Ee, söylemiştim 21-24 Aralık arası diye ama daha da uzun süren bir e, süreç bu. Ee, bir takım oyunlar oynanıyor. Bundan Gürkan da bahsetmişti. Hatta oyunların isimlerini de söyleyebilirim. İşte Kambucuk, Gaan Dede. E Effendim Gagan. Ha, Gagan ve Gelini gibi hmm. e, oyunlar var oyunun e, katılımcılarından işte bu e, senin zat dediğin daha çok Noel babaya e, benzer giyinen kişi daha yaşlı bir e, zat oluyor hmm. onu da ekleyelim böyle çok keyifli. Hemen diğer e, komşum e, bizim ofisin bulunduğu apartmandaki sevgili Pelin de e, bana bir şey anlattı. E, sonra bunda çok ilgilenince ben o da bana yine küçük yazılı bir e, bilgi yolladı. Şimdi Nardugan e, aslında e, Sümerolog hepimizin adını çok duyduğu Muazzez ilmiye Çığ ve e, Türkolog Murat Adji'ye göre İslam öncesi bir gelenek bu. E, bu İslam öncesi gelenekte Nardugan Mardugan daha yaygın eski Türk boylarından gelen bir gelenek yeni yıl aslında kutlaması ama benzer bazı Türk boylarında Mardugan, Nartukan, Raştuğ'a Koyaş Tuğ'a gibi adlarla da anılıyor. Ee, Narduka'na baktığımız zaman e, Moğolca'da narın güneş, Dugan'ın da Tugan e, hmm. doğan manasına geldiğini biliyoruz. Aslında yeni bir gün doğuyor. Bir şeyden başka bir şeye geçiliyor manası taşıyor. Hmm. Yani bir yeniden doğuş bayramı, e, işte çam bayramı da deniyor. Özellikle o dönem Türklerin coğrafyasında bulunan akçamlar süsleniyor. E, aklıma, aklıma hemen e, hayat ağacı da geldi benim. Gene hı hı benzer hı hı. yakın kültürlerde çok olan Ayaz Ata diye bahsedilen e, gene bu Doğal Baba'ya benzetilen bir e, şahıs. Ne demiştin sen? Zat. Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> bir zat ben var ilk defa duymuş gibi davranıyorsun <gülüyor> hayır hayır ama çok iyi oldu benim ne diyeceğimi o bilemediğim anda kişi mi desem, <gülüyor> de desem ki bak, Ay, bitiyor mu? <gülüyor> Evet sevgili bilin tayar var Süreniz doldu yazdı ee, bir süremiz dolduysa böyle gülü oynaya bitirdiğimiz bir programdaki gibi Yeni yüz... da umarım herkes böyle girer evet yüzler gülsün hepinize sevgiler bu 2020 sen sonra 2021'de yani 2022, 2022 demek istiyorsun. Hayır, hayır, bir an önce biti versin. Yani 2022'ye kavuşalım diye. Güzel Şanlı günler görelim iyi Peki, hoşça kalın. Iyi Efendim, seneler. hoşça kalın, iyi seneler, iyi yıllar. Kamuyla güreş, zamanın, mekanın. İnsanın aynasında şekil değiştiren sözcüklerin macerası. Words words Hazırlayan ve sunanlar... Didem Gürsap ve Kerem Doğan